Kur'an Yolu. Eser Diyanet Yayınları. Seslendiren Erol Erel. Merhaba kıymetli dinleyenler. Kur'an Yolu Türkçe meal ve tefsiri çalışması ile ilgili hazırladığımız programımıza bugün Nasr suresi ile devam ediyoruz. Musaftaki sıralamada 110. İniş sırasına göre 114. suredir. Medine döneminde Tevbe suresinden sonra nazil olduğu ve tam sure olarak Kur'an'ın en son inen suresi olduğu kabul edilmektedir. Surenin veda haccı esnasında Mina'da indiği rivayet edilir. Sure, adını ilk ayetinde geçen ve yardım, zafer anlamına gelen Nasr kelimesinden almıştır. Hazreti Peygamber'in vefatına işaret olarak değerlendirildiği için tevdi, veda adıyla da anılmaktadır. Ayrıca, izacae ve fetih adları da vardır. Surede Allah'ın Hazreti Peygamber'e nasip ettiği zafer, fetih ve fetih sonrası insanların grup grup İslam'a girmelerinden bahsedilmektedir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın yardımı gelip fetih gerçekleştiğinde ve insanların akın akın Allah'ın dinine girdiğini gördüğünde, Rabbine hamd ederek ''Şanının yüceliğini dile getir ve ondan af dile.'' ''Şüphesiz O, tevbeleri çok kabul edendir.'' Müfessirlere göre Allah'ın yardımından maksat, Mekke putperestlerine ve bütün düşmanlarına karşı Allah'ın Hazreti Peygamber'e yardım etmesi ve onu zafere kavuşturmasıdır. Mecazen dinin kemale ermesi, son şeklini alması anlamında da yorumlanmıştır. Fetihten maksat ise başta Razi'nin fetihlerin fethi dediği Mekke'nin fethi olmak üzere Hz. Peygamber'e nasip olan bütün fetihlerdir. Fetih, mecaz olarak Hz. Peygamber'e verilen ilimler, dünya nimetleri cennet olarak da yorumlanmıştır. Surede Hz. Peygamber'in şahsında genel olarak müminlere hitap edilerek, Allah Teala kendilerine bir nimet ve yardım lütfettiğinde ona hamd ve şükretmeleri gerektiği ifade edilmektedir. Müminler Mekke döneminde fakir ve güçsüzdü. Müşriklerin kendilerine yaptıkları zulme karşılık verecek durumda değillerdi. İnsanlığı kurtuluşa çağıran Hz. Peygamber çağrısına olumlu cevap alamadığı için üzülüyor ve hatta kendi kavmi tarafından din konularında yalan söylemekle suçlanıyordu. Fakat Medine döneminde müminler güçlenerek kendilerine haksızlık eden inkarcılara karşı savaşacak duruma geldiler ve fetihler başladı. Bu durum Arapların İslam'a girmesinde büyük etken oldu. Özellikle Mekke'nin fethinden sonra Arap kabileleri savaşmaksızın İslam'ın hakimiyetini kabul etmiş ve akın akın İslam'a girmişlerdir. İkinci ayet bunu ifade etmektedir. Üçüncü ayette ise daha önce müşrikler tarafından sihirbaz, şair, kahin, mecnun gibi yakışıksız sıfatlarla nitelenerek her türlü hakarete maruz bırakılan Hazreti Peygamber'e kendisini bu durumdan kurtaran Allah'a hamd ve şükretmesi. Mekke'den hicret ederken Sevr mağarasında gizlendiğinde yanında sadece Hazreti Ebu Bekir vardı. Şimdi ise binlerce sahabiyle birlikte Mekke'yi fethetmiş, bu arada tarihin en büyük ve en yapıcı inkılabını gerçekleştirmişti. İşte bu sebeple müminlerden Yüce Allah'a hamd etmeleri, kendilerine nasip edilen zafer ve fetih nimetlerinin şükrünü yerine getirmeleri istenmektedir. Hz. Peygamber'in günahtan korunduğu bilinmektedir. Buna rağmen ona Allah'tan af dilemesi emredildiğine göre bunun manası ya ümmeti için onların adına af dilemesi veya günahtan uzak dursa bile Allah'tan af dilemek kullukta kemalin gereği olduğu için Allah karşısında Alçak gönüllülük sergilemesi, her şeye rağmen ibadetlerini mükemmel görmeyip, bu sebeple ondan af ve özür dilemesidir. Bu sure indikten sonra, Hazreti Peygamberin, ''Allah'ım sana hamd eder ve senin noksan sıfatlardan tenzih ederim. Beni bağışla, çünkü sen tövbeleri kabul edensin.'' anlamındaki duayı sık sık tekrarladığı rivayet edilmektedir. Sahabeden bazıları bu ayetlerden Hz. Peygamber'in görevinin tamamlandığı ve artık vefatının yakın olduğu sonucunu çıkarmışlardır. Bundan dolayı sureye vedalaşma anlamında tevdi ismi de verilmiştir. Nitekim bu ayetler indikten sonra Hz. Peygamber'in ancak 80 gün gibi kısa bir süre yaşadığı rivayet edilmektedir. Kıymetli dinleyenler, Kur'an'ın sonsuz aydınlığında hazırladığımız programımıza devam edeceğiz. Bir sonraki programımızda buluşmak ümidiyle şimdilik Allah'a emanet olun. Kur'an Yolu